Yeah. Gracias. Kainat bugün 24 Aralık Perşembe. Yıl 2015, ay 12, gün 358, Kasım 47. 1437, Hicri Rebü'ylevvel 13, 1431, Rumi Aralık 11. Günün malumatı. Christmas, Christmas'ın kökeni Noel. Her yıl bu günü Hristiyan dünyası Christmas günü olarak kutlamaktadır. Noel anlamındaki bu ad İngilizce'de, Christmas İsa için yapılan kilise ayininden gelmektedir. Hristiyanlığın büyük çoğunluğu 25 Aralığı İsa peygamberin doğum günü olarak kabul etmiştir. Ancak Christmas gelenekleri ve özellikle de Noel ağacı olgusu Hristiyanlıktan da önceki çağlara dayanmaktadır. Kökenine inildiğinde eski Roma zamanına ve ötesine uzanmaktadır. Christmas'ın sembolü olan Noel Baba ise Anadolu'da doğup yaşamış, iyilikleriyle tanınmış bir azizdi. Mümtaz Arkan. Günün Tarihi 148 yıl önce bugün 24 Aralık 1867'de ünlü özgürlük şairi Tevfik Fikret İstanbul'da doğmuştu. Oğlak Burcu'nda doğanlar, evvelki günden devam. Uğurlu gününüz cumartesi. Uğurlu sayınız 8. Uğurlu taşınız lal Uğurlu renkleriniz mor, menekşo moru ve koyu mavi Uğurlu çiçekleriniz karagül, kadife çiçeği ve kamelya Uğurlu, Uğurlu müzikleriniz folk müziği Uğurlu müziğiniz marşlar ve canlı parçalar Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi.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 Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı haftanın dördüncü Açık Gazete programı başlamış bulunuyor. Hüman Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. John Lennon ve arkadaşlarından Harlem çocuk korusu eşliğinde Happy Christmas adlı şarkıyı dinledik girişte mutlu noeller savaş bitti diye de fısıldanıyor yani bu demek ki noel e, ne yaptım bakalım bir yıl daha geçti bir yenisi hemen şimdi başladı demek ki böyle noel inşallah eğleniyorsundur yakınlarınla sevdiklerinle yaşlılarla ve gençlerle çok mutlu noeller mutlu yeni yıllar İnşallah iyi olur, korkusuz geçer yenisi. Savaş bitti. Her e, zayıflar içinde, güçlüler içinde, zenginler içinde, fakirler içinde bitti. Eğer istersen biter. Dünya o kadar yanlış ki eğer istersen biter. Savaş. Siyahlar içinde, beyazlar içinde, sarılar içinde, kızıllar içinde savaş bitti. Bitirelim bütün savaşı ve çok mutlu bir Noel, iyi bir yıl olur, korkusuz bir yıl daha geçti ne yaptık, yeni bir tanesi başladı, inşallah eğleniyoruzdur, eğleniyorsunuzdur, yakınlarıyla, sevdikleriyle, savaş biter eğer istersen, savaş şimdi biter diyordu. Unutulmaz şarkısında John Lennon. Evet bu akşam Noel. Ve savaşın bitmekten çok uzak olduğu bir dünyanın içinde olduğumuzu gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak söyleyebiliriz. Yani bunu söylemek savaşsız, çatışmasız, huzurlu bir yıla girdiğimiz konusunda herhalde epey yanılıyoruz. Eğer böyle bir şey söylersek. Ee, tarihte bugün neler olduğunu da kısaca göz atalım 1865'te bugün Amerikan ırkçı terör çetesi Ku Klux Klan kurulmuş Ku Klux Klan'ya da ee, ve radyolarda dahil terör estirmediği pek az yer vardı. Özgürlükçü radyolara da Pasifika radyosuna da bomba koydu. İki defa hem de. Libya'da 1951'de İtalya'dan bağımsızlığını ilan etmiş ve birinci İdris adıyla bir kral da geçirilmiş başına Libya'da. Şimdi kral yok, demokrasi de yok, savaş var, en az iki başlı iki hükümet var, hatta belki üç ve dördüncü kuvvet gruplarından da yönetime aday gösterebiliriz, paramparça bir yer. Devrik lider, tecavüze uğrayarak hayatını kaybeden lider Kaddafi'nin memleketi Sirte'de şu anda işi hakim. Oradaki en son gelen görüntülerde polis kuvvetleri nasıl oluşturduklarına dair çeşitli propaganda videoları gösteriyorlardı. Yapıyorlardı daha doğrusu. Bu görüntülerin içerisinde bunlar vardı. Sirte'de işit. Evet. Şeyde de e, Sirte'de işit. Şeyde de ilginç bir e, Afganistan'da da şeyin merkezini Afyon merkezini ele geçirdiği belirtiliyor Taliban, Taliban mı? Evet. Ya Merak etmeyin Ruslar çözecek o durumu. Şu anda Rusya ve Taliban e, iletişim halindeymiş. Ortak düşman IŞİD'e karşı savaşma konusunda eski düşmanlar bir araya gelmişler el altından konuşuyorlarmış. Yani haberler öyle. Çünkü IŞİD burada şeye karşı da savaşıyor. Taliban'a karşı da savaşıyor. Ben evet. Taliban'da de karşı savaşıyor, ben... aynı zamanda NATO'ya karşı savaşıyor. Herkes birbirine karşı savaşıyor. Evet, herkes birbirine karşı savaşıyor. Yalnız o önemli yeni ele geçirdiği e, Afganistan'da e, bölgenin e, dünyanın en büyük e, uyuşturucu yani afyon ihracatını yapan yer orası ve o da şimdi Taliban'ın eline geçmiş gibi evet, gözüküyor işte Rus devlet başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsil, temsilcisi Zamir Kabulov Rus Interfax haber jansına yaptığı açıklamada Moskova'nın çıkarlarının Taliban'ın kilerle örtüştüğünü söylemiş bu da demek oluyor ki IŞİD de örtüşmüyor aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yla da örtüşmüyor Rusya'nın çıkarları sonuçta Taliban bu iki yapıya da kuruma karşı da savaşıyor Bilgisi Türkçe'den bu haber. Ermenistan da Azerbaycan'ına ateşkesin son erdiğini açıklamış. Orada da bir yeni savaş durumu olabilir. Rusya'da Türkiye sınırına, Ermenistan'a Türkiye sınırına evet. yeni hava savunma sistemleri koymuş. Bu hava savunma sistemlerini koyduktan sonra Ermenistan'da ateşkes artık bitti diyor. Ama zaten geçtiğimiz aylarda sürekli birbirlerine karşı ateş değiş dokuşu yapıyordu bu iki ülke. İşte onun için çaldık zaten Mutlu Noeller, savaş bitti. mutlu yeni yıllar, savaş bitti. Ama bu daha başlangıç diyecek aslında. John <gülüyor> öyle diyor çocuklarla beraber. E, Taliban'ın buldum haberi de biraz aradıktan sonra BBC Türkçe'nin haberi. Afyon merkezi Sangin'i ele geçirdi diyor. Günler süren çatışmaların ardından Afganistan'ın güney bölgesindeki Sangin kentini ya da kasabasını ele geçirdiği bildiriliyormuş. Sangin Kaymakamı Hacı Süleyman Şah en büyük karakoluna ve askeri karargahına bayrak çektiğini söylemiş. Yaralı 15 güvenlik görevlisiyle birlikte helikopterle kasabadan ayrıldığını söylemiş kendisi Amerika'nın kendi yakın tarihindeki iki büyük savaşta da çekildikten sonra kurmaya çalıştığı devlet ya da bıraktığı insanların oluşturmaya çalıştığı yapı çatır çatır çöküyor. Bunun bir tanesini Irak'ta gördük. Halen içerisinde bulunduğumuz terör ortamı, terör ortamı olarak nitelendirilen durum bunun en büyük göstergesi. IŞİD örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaline karşı direnen olarak el kaidesinden doğdu, büyüdü ve buralara geldi. Buralara geldi evet. e şimdi de Taliban da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kurmaya çalıştığı, Afganistan'da kurmaya çalıştığı hükümetin elinden teker teker bölgeleri almaya başlamış. Bu sangin çok ilginç çünkü e, haberin biraz daha detaylarına bakıldığı zaman... Bir dönem Afganistan'daki uluslararası askeri güçlerin İSAF adı altında hani herkes Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok gücün operasyon merkeziymiş. Şimdi <gülüyor> Taliban'ın elinde. Ayrıca Afyon üretim merkezlerinden biri ve en büyüklerinden biri. ve Yani Taliban eğer sangin ve çevresinde kontrolü sağlarsa uyuşturucu ticaretinden önemli oranda gelir elde edebilir diyorlar. BBC'nin haberi bu. Ve daha da önemlisi bu e, bölge Helmand'a da yakın. Helmand'a da duymuşsunuzdur belki. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun müttefikleriyle beraber bulunduğu bölge. Helmand'da zaten. Işte, e, Helmand'ın tamamı düşecek deniliyor evet. orada. İşte. Helmand bölgesindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuna böyle belgeseller çekiliyordu. Nasıl yaşıyorlar? Nasıl güvenli bir yer diye. Şimdi oraları da düşmeye başladı. E i̇şte evet. ve Fakat merak etme bu sefer de ben iyi haberi vereyim. Helman'da yeni asker gitmiş Britanya askerleri bu sefer. Hmm. Cameron kurtaracak herhalde oraya. Britanya askerleri İngiliz askerleri gitmiş Taliban ilerliyor. İngilizlerin en eski kontrolüne çalıştıkları ve bir türlü beceremedikleri yerlerden biri Büyük İskender zamanından beri Afganistan kontrol edilemiyor herkes gidiyor askeriyle ve olmuyor Ama İngilizler tekrar deniyorlarmış şimdi Afgan hükümet askerleriyle taliban kuvvetleri arasında çatışmalar olurken Britanya askerleri de özel harekat askerlerine katılmış Amerika'nın. Onlar da zaten birkaç hafta önce gönderilmişti. Yani şu anda özel harekat İngiliz ve Amerikan, Amerikan ve İngiliz öyle söyleyeyim oradalar. Oradalar ama yani çatışmaya girmemeleri gibi bir ihtimal yok gibi duruyor. Tabi çekilmekten başka yapabilecekler ne var onu da ayrı bir şekilde duruyor kafanın kenarında ama yani e, Helmat'taki yetkililer de bizi kaderimize terk ettiniz diye askeri yardım göndermiyorsunuz buraya diye e, alıyorlar bir yandan da. Evet işte kaymakam ya da vali neyse, vali değil tabii. Kaymakam gitmiş zaten. Neden ben... gitmiyor? Çünkü e, yolları kapatmış Taliban. Sevkiyat tabii. yollarını kapatmış. Ben ayrıldım diyor zaten helikopterle yaralılarımı da aldım gittim diyor. Yani e, onlarca Afgan askeri de yakındaki bir kışlaya sığındı diye. Fotoğrafları filan var yani. Daha geçen seneye kadar Afgan hükümetiyle Taliban'ın oturup aynı masada barış görüşmeleri yaptığından bahsediyorduk. Şimdi durum tamamen değişti. Hepsi yalan olmuş. Evet Afganistan Savunma Bakanı da konuşmuş. Masum Stanik Zayi. Çatışmalar sürüyor. Kasabaya takviye birlik gönderildiğini söylemiş. Ama sevkiyat yolları kapalı. Evet gönderemiyor zaten. Paraşütle atsın. Evet af afyonları toplasın bıraksın ondan sonra değil mi? Afyon, Afyon haram değil mi? Ayrıca Wikipedia'dan baktığınız zaman Afyon üretim listesi şeyine, e, afyon yıllarına haram göre... Değil, Boko haram. <gülüyor> listeye baktığınız zaman... Boku haram mı? Boku haramla da alakalı haberler var. Gene çocukları öldürmüşler. Neyse onu da birazdan bahsederiz. E, i̇statistiklere baktığınız zaman ben geniş bir araştırma yapmadım ama... Wikipedia'dan baktığınız zaman onların referans verdiği kaynaklara da gidip bakabilirsiniz tabii ki. E, e, Taliban'ın elindeki zamanlarda... Yani Afganistan Taliban'ın elindeyken üretilen Afyon miktarıyla... Taliban'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali sonrası diğer hükümete geçtiğindeki af, üretilen afyonun miktarı arasında çok büyük farklar var. Evet. Yani Taliban zamanında sıfıra indirilme derecesine gelmiş evet, durumda. Yani. üretimi. Evet. Şimdi de dünyanın yüzde doksanından fazlasını üretiyor. Evet. Şu anda Afganistan. Yani tam bir e, fiyasko. Gerçek anlamda e, dünya haline bundan daha silahlı Kuvvet yoluyla çözüm bulmanın ne kadar boşuna savaşarak bu işin olmayacağını gösteren daha iyi bir örnek çok zor bulunabilir ama Boko Haram maalesef... diyordunuz mesela ondan bahsedelim mi çok ufak da olsa. Ajans prensin haberine göre Kamerun askerlerin Nijerya'nın Nijerya'nın e, Bornu eyaletinde Boko Haram üyelerini ararken Kira Jimne isimli köye gelmişler. Köylere sormuşlar nerede bu Boko Haram diye. Sonrasında aldıkları cevaplardan tatmin olmamışlar ve köyleri kurşuna dizmişler. Evet. Nijerya ordusu en az 300 Şii Müslümanı öldürdü diye bir haber var. Ama bu olay bu... Kamerun ordusunun yaptığı bir haber. Ee, oradaki kahretliyanlardan kurtulan birisi diyor ki Kamerun askerler birden ortaya çıktılar. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bize boku haram teröristleriyle ilgili sorular sormaya başladılar. Biz bir şey diyemeden ateş açmaya başladılar ve çoğumuz korktuk kaçmaya başladık. Geri döndüğümüzde 70 ceset vardı köy meydanın ortasında demişler durum bu halde evet, ordusu. E, Nijerya ordusu da en az 300 Şii Müslümanı katletti diye bir haber var bu da çok Aynen. yeni bir haber BBC'den gelen yani insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch e, bunun ay başında ülkedeki kuzeydeki Zarya kentinde en az 300 Şii Müslümanı öldürüp cesetlerini de aile fertlerinin iznini falan almadan hızla gömdüklerini gömdü bitti Yaptıklarını söylemişler. Nijer ordusundan Tu General Rabe Abu Bekir diye BBC'ye açıklama yapmış. Ee, ha pardon. Açıklamada şöyle denmiş. Ordu hiç kimseye öldürmedi demiş. Yani insan hakları izleme örgütü yalan söylüyor o zaman. Ve İran'da Nijerya'daki Şiilerin korunması çağrısında bulunmuş. Nijerya ordusu olaylara ilişkin açıklamaları yani Nijerya ordusu Human Rights Watch desteksiz atıyor demiş. Hiçbirini hiç öldürmedik demiş. Human Rights da İnsan Hakları İzleme Örgütü de Nijerya ordusunun açıklamalarının tamamen temelsiz olduğunu Savunmuş. Sen hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsun? Hı. Nijerya ordusunun mu ins insan hakları izleme örgütü? Yok. İnsan hakları izleme örgütü'nün doğal olarak, yani Nijerya ordusu gibi, ya yani daha doğrusu Nijerya gibi yolsuzluktan ininiminin bir inleyen bir ülkenin ordusuna güvenebilmek pek kolay olmuyor. Bugünlerde. Bir de Human Rights Watch'un ya yani insan hakları izleme örgütünün özel olarak e, kastetmesi lazım herhalde şeyine. Hem kendi prestijine hem de e, şeye çok bozuluyor. Şey, Nijerya Hükümeti'nin Nijari... ayrı bir kastı varmış gibi evet. hareket ediyor. Dövüşmek evet. lazım. Evet. Ülkedeki Şii toplum hükümetin, bir, hükümet bir olayı incelemek için bir komite e, şey yapmış, kurmuş. Bu çok yeni bir haber. Taraflı olacağı için Şii toplum reddetmiş. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'ın Afrika Sorumlu Müdürü Daniel Bekele de şöyle demiş. En iyi ihtimalle vahşi, aşırı bir tepkiydi. En kötü ihtimalle de Şii azınlıklara yönelik planlı bir saldırı yani etnik temizlikti demiş. Evet. de olabilir tabii. Muhtemelen. Human Rights Watch'ın açıklamalarına devam edelim. İki açıklaması da vardı hatırlatma yapalım ama şöyle ufak bir Nijerya'dan çıkmadan önce bir hatırlatma yapalım. Ee, bu gelecek nesillerin Nijerya'daki problemi çözeceğini, barış ortamını sağlayacağını düşünenlerin de hevesini kursağında bırakmak istiyorum ben. Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Örgütü UNICEF'in e, yap, yayınladığı yaptığı son açıklamada Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 1 milyon çocuğun bu Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle okullardan uzak kaldığını söylediği bir açıklama var. Böyle bir şey söylemiş yani. Evet. 1 milyon çocuk. 2009'dan bu yana yüzlerce okul yağmalanmış ya da ateşe verilmiş. 2000'den fazla okul kapatılmış. Nijerya'nın kuzey doğusunda etkili olan bu çatışma hali aynı zamanda Kamerun, Çat ve Nijerya'da sıçramış durumda. Onu da hatırlatalım. Ve saldırılar gün geçtikçe daha fazla büyüyor. Çatışma ortamı gün geçtikçe daha fazla bölgeye yayılıyor. Evet. Mutlu Noel'ler yoku. Yani... Savaş bitti. Human Rights Watch'un Sur Suriye açıklamasına mı devam edelim, Türkiye açıklamasına mı devam edelim? Ya da istiyorsanız sizin elinizdeki haberden devam edelim ama Human Rights Watch'a devam ettiğimiz için oradan gidelim Or isterseniz. Peki Human Rights Watch'tan Türkiye'den gidelim. Türkiye mi? Onu açmam lazım. Güneydoğu ile alakalı haberler var. Onunla devamını getirmemiz lazım. Human Rights Watch'un... Peki şöyle yapalım. Bir saniye. Sivil ölümler artabilir diyorlar. Şimdi Herkesin ona Türkiye'ye çok daha geniş kapsamlı dönmek zorundayız ama o ben bence de şey öncelikle bu sefer de Af örgütüne geçelim. Şimdi örgütü. şey Uluslararası Af örgütü tamam. Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarında en saldırılarında en az 200 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Bu toplam değil. Son bir ay içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da toplamda mı? Hayır 30 Eylül ile 29 Kasım arasında. Kasım ayı içerisinde sadece. Yani Ekim ve kasım yani 30 Eylül ile 30 Eylül Eylül sonuyla kasım Ekim kasım sonu tamam, Ekim kasım iki ayda 5 yerde 25 tam fazla saldırıyı inceledik ve e, Rusya'nın uluslararası insan hakları hukukuna uymada büyük başarısızlıklar ciddi başarısızlıklar içinde olduğunu söylemiş çok ilginç zamanlardan geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söylüyor evet Rusya ne demiş peki Rusya ne demiş? Misket bombası kullanmıyoruz mu demiş? Hayır, af de, örgütü desteksiz böyle. atıyor. Böyle bir şey yok. Yani ben onun için geçtim. Ee, Anladım. Nijerya ordusu nasıl desteksiz atıyor dediyse insan hakları e, izleme örgütüne, Tabii. Rusya da Ruslar ise af örgütüne aynı şeyi söylemiş. Yok böyle bir şey demiş. Demekulisinin beşiği Rusya. Ne bekleyebilirsiniz ki? Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarında sivillerin öne süren bu raporun tam anlamıyla yalan olduğunu söylemiş. Peki bu durumda sen e, Uluslararası Af Örgütü'ne mi inanıyorsun yoksa Moskova'nın açıklamalarına mı? Ben mi? hı hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben tabi e, rapor klişe ve yalanlarla dolu demiş Afro savunma örgütü, bakanı abi. Igor da herhalde özel bir kastı var e, Rusya'ya karşı tamam o zaman buradan yakalım mı New York merkezli New York'ta bulunan insan Hakları izleme örgütü Human Rights Watch biraz önce de bahsettiğimiz Human Rights Watch e, Beyrut'taki kaynaklarına göre Suriye rejim güçlerinin ve Rusya'nın Eylül ayından bu yana ...muhalif grupları yönelik büyük oranlı misket bombası kullandığını belgelemiş. Ki bunun belgeleye ihtiyacı vardı çünkü oradaki muhalifler ellerine böyle misket patlamamış olan bombaların parçasını alıp... ...alın işte bakın bunları atıyorlar bize diye YouTube ya da internette çeşitli paylaşım sitelerine koydukları zaman inanılmıyor. Gözünüzde gördüğün gördüğünüz zaman inanmıyorsunuz ama Human Rights Watch söylediği zaman inanıyorsunuz. Human Rights Watch da bunu söylemiş. Rusya ve rejim güçleri... 30 Eylül'den bu yana misket bombası kullanılıyor demiş. Muazzam fotoğraflar var zaten BBC'nin. En az 20 yani. defa kullanıldığını kaydetmiş. 9 bölgede saldırılarda 35 sivilin öldüğü de belirtiliyor. Bunlardan 5'inin kadın 17'sinin çocuk olduğu söyleniyor. Saldırılarla ilgili ayrıntılı detay da var zaten. Eski Sovyet yapımıymış Bizde... bir de. Öyle bir şey de var. Mesela Rusya kullanmadığı malzemeleri zaten Sovyetler döneminden kalan malzemelerin büyük bir çoğunluğunu zaten Suriye yığdı. Ve şimdi de orada kalan mühimmatları da, misket bombalarını da, oradan kalan mirasını da havadan aşağıya doğru boşaltıyormuş Suriye semalarında. Evet, yani çok da fotoğrafları da var, kaçarak kurtulmaya çalışan, açılan büyük kraterlerin fotoğrafları var. Zaten yani bunun tartışılacak bir, artık reddedilecek bir tarafı yok. Ama eminim Nijerya'daki de öyledir ve başka her yerdeki de yani patlama sırasında çekilmiş bir fotoğraf var zaten havadan. Fakat şey Rusya yetkililer raporla ilgili henüz bir açıklama yayınlamamış. Yalnız Ariha'da bir pazar yerine İdlib'deki 49 sivilin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını söylemişti uluslararası af örgütü ve İdlib'de vurulan pazar yerinin yakınında askeri hedef falan da yoktu demişler. Ama böyle işte. İşte her yer askeri hedef şu anda Rusya ve Suriye'nin gözünde. Ama bir düzeltme de yapalım vurabilirlerdi ya. Ben o kısmını kaçırmışım. Rusya ve Suriye misket bombaları konvansiyonunu imzalamamışlar. Bu konvansiyonunu imzalayanlar kullanmıyorlar misket bombasını. Amerika kullanmadı. Onlar imzalamadıkları mi? için gönül rahatlığıyla istedikleri bombayı kullanabilirler misket içeren. Aynı şeyi Yemen'e de geçelim istiyorsan hemen. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bu Suudi kampanyası, Suudi kralının, genç kralının büyük bir azimle yürüttüğü kampanya. Birleşmiş Milletler demiş ki Yemen'deki sivil ölümlerinin çok büyük çoğunluğundan altı bin kişi ölmüş ve en az yetmiş sağlık kliniği vurulmuş hastane, dispanser filan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Başkanı Zeydra El Hüseyin E, sivillere e, oransız olarak, orantısız olarak ağır saldırılar ger gerçekleştiriliyor demiş ve büyük bir kaygıyla şunu açıklamak isterim demiş El Hüseyin. E, yerden ve havadan ağır bombardmanların mermilerin atılması sivillerin yoğun olduğu bir yerde ve sivil altyapının yoğun şekilde yıkılmasına devam edilmesi, özellikle e, hastanelerin ve okulların Her iki tarafta da bütün çatışmanın bütün taraflarından ama çok büyük bir ağırlıkla evet. da koalisyon güçlerini demiş. O da Amerikanın, Bunu da reddetmişler mi Birleşmiş Milletlerine yalan söylüyor diye. Sudan mı? Sudan inceleyeceğiz diyor. Hayır Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Onu bilmiyorum. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin en yani büyük ölçüsü. Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Samantha Power'da, yani Suudiler de uluslararası hukuka uysa iyi olur demiş. Uluslararası Örgütü'ne geri dönelim. Yemen'de süren çatışmalara dair, çatışma da değil artık savaş durumu, savaşa dair bir rapor yayınlamışlardı geçtiğimiz aylarda. Burada söylenenlere göre Af Örgütü'nün raporunda koalisyon güçlerinin, Bu kararlılık fırtınasını gerçekleştiren koalisyon güçlerini. Şimdi Türkiye'de o koalisyon güçlerine dahil oldu mu? İslam Birliği'ne girdik. Ya. Yok neydi? İslam Gücü. Neydi ya ismi? İslam İttifakı mı? İslam İttifakı. İslam İttifakı'na girdiğimiz için koalisyona dahil olmuyoruz şu anda değil mi? Yok inşallah. Neyse bu Suudi Arabistan'ın kendi koalisyonu. Koalisyon güçlerinin ev, okul, cami ve pazar alanı gibi birçok hedefe yönelik saldırılar düzenlediği aktarılıyor. Af örgütün raporunda. Vurulan yerlerin yakın çevresinde biraz önce sizin dediğiniz gibi hiçbir askeri hedef bulunmamasına dikkat çekiliyor. Ayrıca koalisyon güçlerinin operasyonlarda uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olan misket bombası da kullanıldığı ifade ediliyor. Sunutlar evet yani misketçi. dört bir tarafta böyle da, Amerikalılar Amerikalılar'da bu misket bombaları dahil en gelişkin silahları satmaya devam ediyorlar. Bir güzel, bütün bu uluslararası savaş barış ve savaş hukuku kurallarını çiğneyen Suudi Arabistan ve ortaklarını yeni daha tarihin en büyük anlaşmalarından antlaşmaları, birini yaptılar. Amerika. Milyarlarca dolarlık silah sattılar. Senhan Tepe o konuda bir şey söylememişler. Genel amaçlı bombalarmış onlar. Genel amaçlı mı? Genel amaçlı. General Purpose Bombs. Havadan e, kareye binlerce satış var. Ayrıca da heh, buldum işte haberi. Demokrasi'nin navadan arayıp duruyordum. Suudi Arabistan'a şey de satmış. Misket bombası da satmış. Satmış mı? Satmış. Hmm. Şimdi kullanıyormuş zaten Suudi Arabistan onları. İki buçuk milyon insan var canım. Fazla yerinden yurdundan olmuş ölen. Ya şey... Eğer iyi bir haber duymak istiyorsanız Alman hükümeti Alman ordusunun artık misket bombası kullanılmayacağını duyurdu geçtiğimiz Kasım ayının ortasında. Elindeki misket bombalarını da imha edeceğini söylemiş. Misket bombasının fotoğrafları da var. Size göstereyim. Siz anlatın. Ee, çok güzel. Konik. Böyle tüp gazın küçülmüş hali gibi. Tüp gaz kadar kadar Elinde böyle ufak bir fener kıvamında galiba. Ve, ve genellikle de şey de yapılabiliyor. Evet mini Fener, fener, fener gibi. gibi. Renklerini de sarıya boyarsak Havadan ço çocuklar hı. için fevkalade güzel bir oyuncak Mayınlı. olur. Mayınlı oyuncak. Mayınlı oyuncak haline alabilir. Yani havadan düşerken arkasında düzgün bir şekilde düşebilmesi için pervaneleri de takılmış. Bıraktığınız zaman tek bir tane de bırakmıyorsunuz. Öyle bir tane de bir, bir uçak kaldıracaksınız. Sadece bir tane misket bombası bırakacağız diye bir şey yok. Kova kova bırakıyorsunuz. Misket bombasını havadan. Kimileri patlıyor, kimileri ileride patlamak üzere toprağın arasında kayboluyor. Günü geldiğinde evet. çocukların ellerinde, yolda yürüyen yolcuların ayaklarında patlıyorlar. Ee, mutlu neler Can, mutlu neler. Size de, size de efendim. Selahattin, hepinize e, savaş bitti. Şimdi bir aradan sonra, e, Türkiye tarihinin en ağır çatışmasını yaşıyoruz diyen Kışanağ'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışana Gülten. Şana'nın açıklamalarına bakacağız. Faturası çok ağır olacak diyor. Financial Times'dan bebek yüzlü Kürt isyancılar tehdit oluşturuyorlar diyor. Diye bir haber var. Bebek KCK, yüzlü Kürt isyancılar değil, çocuklar. Çocuklar evet. Onlar çocuk olduklarını yazmış zaten. Gençlerin en planda olmasına. KCK'dan Kürdistan Topluluklar Birliği Yürütme Konseyi Eş Başkanlığından açıklama direniş sonuna kadar sürecek ve e, çok sayıda e, şey var e, ölüm yeni ölümler var çok çok yani düşünler bombalar felaket haberleri de Türkiye'de adı hala konmamış olan çok ciddi bir savaş durumundan var bahsedeceğiz ayrıca da. Ee, dar geçitte iki kişinin öldüğünden Sabiha Gökçen'deki e, olayda patlamada bir kişinin öldüğünden iki kişi yaralanmıştı birinin öldüğünden bahsedeceğiz ve birçok da yorum yazısı var onlara da elimiz değdiğince dilimiz döndüğünce değinmeye çalışacağız Açık Gazete Chet Baker'dan, trompetinden ve arkadaşlarıyla kurduğu gruptan My Funny Valentine'ın bir jazz standartını kendisine özgü melankolik üslubuyla canlı bir performanstan alınmış kayıtta dinledik. Chet Baker dün doğmuştu 1929'da 23 Aralık'ta biz devam ettik onu çalmayı hem şarkıcı hem de trompetçi. Aranjör ve grup şefi, ona da bir günaydın daha deme fırsatımız oldu. Açık Radyo'dayız, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şeyden de e, saat 7.42 ve bir dün sabahın erken saatlerinde gelen haberin Devamı da geldi biraz ve bir kişinin öldüğü haberi geldi Sabiha Gökçen Hava e, Limanı'nda. Bir şok saldırı diyor Şarapnel öldürmüş vaziyette. iki hava limanı emizlik görevlisini yaralamış kafasından yaralanan iki çocuk annesi Zehra Yamaç öldü. Aprona dört havan topunun düştüğü öne sürüldü diyor gazetelerden evet, bazıları. Danda bu. Daha da yapıldı. Evet, havanlı saldırıda bir kişi öldü uçakta deniyor. iki Pegasus Airlines, bir de Türk Hava Yolları, e, Pegasus Hava Yolları, bir de Türk Hava Yolları uçağa zarar görmüş durumda. Ondan da bahsediliyor. Yani tek evet, uçak üç, uçak, değil üç uçak. Üç uçak zarar görmüş. Evet. Canan Çelik burgucu da kolundan yaralanmış havalimanı çalışanlarından resmi açıklama olmaması çok dikkat çekici. Son İngiliz bir saldırı patlamada bir ölü bir de yaralı var. ve uçaklarda da hasar var. Ama hem Pegasus'tan hem de hava limanından açıklama geldi. Binali Yıldırım'dan bir açıklama varsa Sabiha Gökçen'de güvenlik zafiyeti yok diyor. Güvenlik zaafı ya da zafiyeti yani güvenlik açığı yok demiş. Olay yerini izole eden İstanbul Emniyeti de bölgede incelemelerde bulunmuş. Beş uçak zarar gördü demiş binani yıldır. Beş uçak mı Evet. Ama havalimanının güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet söz konusu değil demiş. Bah, i̇çinde bulunduğumuz çağda havalimanlarının güvenliği konusunda büyük bir zafiyet var ve bu önüne geçilebilecek bir durum değil. Yapılan iddialara göre buradaki çeşitli havalarda uçuşan iddialara göre de Sabriya Gökçe'nin etrafındaki ormanlık araziden ateşlenen havan toplarının içeriye düştüğü şeklinde. E, yorumlanıyor olay. Ama e, bu dünyanın her tarafında olabilecek bir şey. Türkiye'nin de her tarafında olabilecek bir şey. Ama böyle bir serör ortamında bu silahların daha rahat bir şekilde giriş çıkışı işte her yerde olmayan bir şey olabilir o. Evet. Yani Doğan Haber Ajansı'nın son haberinde patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken birbirine yüzlerce metre uzaklıkta bulunan üç farklı noktada park pozisyonundaki üç uçakta patlamadan kaynaklanan parça hasarları görüldü diyor. Yani çok Aslında hesaplı kitaplı yapılmış bir şey de oldu. Bundan çıkarılabilir mi bilmiyorum. Yani Yani, yani havan topu olarak nitelendirirseniz olayı yani. biraz deneyimli birisi. Suriye'de ya da Irak'ta ya da Afganistan'da ya da Çeçenistan'da deneyimli birisi. Dünyanın diğer bölgelerinde de bu deneyime sahip olabilmeniz mümkün. Tecrübenizi orada gerçekleştirebilirsiniz. Alabilirsiniz orada tecrübe. Ee, her neyse hava limanına doğru attığınız zaman havan topunu zaten düşecekleri yerler belirli bir şekilde sayısı olarak hesaplanabiliyor. Evet, birden fazla aynı yere olduğu anlaşılıyor. Birden fazla atılmış olduğu da anlaşılıyor yani. Evet, evet. öyle uzak gibi. bölgelerde Uzmanlık olan uçaklarla değil ama hasar gördüğüne göre. E, yani e, resim açıklama yok. En önemlisi bu galiba. En önemlisi bu evet. Ne başbakan'dan ne cumhurbaşkanından ne de e, Binali Yıldırım'dan da ulaştırma bakanı, ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanı da. Güvenlik zafiyeti olmadığını söylüyor ama ne olduğuna ilişkin herhangi bir açıklaması yok. O tuhaf. Eskiden mesela böyle saldırılar gerçekleştirildiği zaman üstlenen olmaz mıydı? Bir üstlenen olurdu değil mi? Bazen ama Türkiye'dekilerde genellikle ne Suruç'ta ne yani oldu mu? Suruç? Olmadı. Olmuyor. Yani Gerçekten en büyük saldırıları. Ankara'da da olmadı. Yani hiçbirinde bir açıklama olmadı. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin hatta Türkiye tarihinin gördüğü en büyük katliamlar olaylarında da sahip çıkma olmadı. Buna benzer saldırılar Tunus'ta oldu. Tunus'ta Susadaki müzeye, Susadaki turistik bölgeye saldırı düzenlendi. Bordeaux müzesine saldırı evet. düzenlendi. Burada işit mesela üstlendi. Şarmel şehitte Mısır'dan Şarmel şehitten kalkıp Rusya'ya giden uçak havada düştü. Rusya ilk önce bunu yalanladı saldırı olduğunu, ardından teknik incelemeler devam ediyor dedi. Ve ardından IŞİD'in yaptığı ortaya çıktı. IŞİD de zaten bunu üstlendi. Ama Türkiye'deki saldırıları kimse üstlenmiyor. Evet üstlenmiyor. Çok acayip bir durum var. Neden üstlendiklerini de anlayamıyorum. Madem böyle bir saldırı yapıyorsunuz neden üstlenmiyorsunuz? Ama, sadece sadece korku yaratmak mı bu? Evet bulunanlar ama IŞİD'le bağlantılı oldukları açıkça ortaya çıkan Adıyaman evet. grubu ve birçok bir delinde Kendiniz var. Kendiniz mu demeye çalışıyorlar. Evet. Bilmiyorum. Yani e, İstanbul e, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı e, yatırım yapım ve işletme anonim şirketi e, henüz nedeni henüz belirleyemeyen bir patlama demiş. Araştırmalar devam ediyor. E, İniş, uçak iniş kalkışlarında hiçbir sorun yok demiş. Sorunsuz devam ediyor. Kamuoyunun yolcuların bilgisinden. Pegasus da benzer bir şey. Olay sırasında körükte ya da uçağımızda yolcu bulunmamaktaydı. Havalimanı normal operasyonuna devam etmektedir diyor. Yani bu tip haberleri genellikle bu iş alanları. Sonuçta bir iş alanı ve o iş alanların kendine ait bir medya ortamı da var. Bir medya habitatı da var. Ee, mesela havacılık haberlerinin paylaşıldığı magazinvari siteler var. Bu sitelere giriyorsunuz sadece havacılıkla alakalı. Şuradan şu uçak şirketi şunları yaptı. Faaliyetleri bunlar. Buradan şu kadar pilot alınacak gibi haberlerin paylaşıldığı siteler var. Ya yani Bu konuyla alakalı olanlar doğrudan girip bu siteye bakıyor. Benim de ilk işim bu saldırıdan sonra o sitelere girip bakmak oldu. Orada ne tartışılıyor diye. İlk açılan başlıklardan bir tanesi roket atarlı saldırı olduğuna dairdi. Yani Google'da arama yaptığınız zaman başlığı görebiliyorsunuz. Roket atarlı saldırı şüphesi diye. Ama... Yani Google'a bir defa bu başlık girdiği zaman sonradan değiştirdiğinizde de kalıyor. Kalıyor. Sonradan değiştirilmiş bu haberin başlığı. içindeki bu iddia da kaldırılmış. Böyle bir iddianın olduğu da aynı şekilde haberde görebilmek artık mümkün olmuyor. Ama şeyde kalıyor. Google'da kalıyor. Ve o iddiaların da nasıl bir anda hemen ortadan kaldırıldığını görmekte ilginç oluyor. Sıcağı sıcağını. Kendine ilk geliştirilmiş, kendi çapında geliştirmiş bir iç sansür var. Kendine has bir iç sansür oluyor artık. Böyle bir Mesela en en bir saldırı deniyor ama en tuhafı böylesine çok önemli bir havalimanına can alıcı İlk bir 20'de. yerde hiç açıklama yapılmaması resmi kaynaklardan. Yani ne haber bakan, de yok. Ne bakandan, ne başbakandan, ne cumhurbaşkanından. Deli Telegraf haber... mıydı? Evet. Deli Telegraf, Sabiha Gökçen'deki patlamada bomba şüphesi demiş. Bunu BBC Türkçe'den... Fotoğraflarını anladın. da aynı şekilde paylaşmış. Fotoğraflarda havalimanının camlarına... ...patlamış olan şarapnerlerinin açtı, delikler var. Ha, ben onu görmüyorum. Öyle fotoğraflar evet. da var. Bir de e, bayağı... ...arazide arama yapan... E, ...özel kuvvetler var... E, ...fotoğrafta. E, şey demiş... ...bir... E, ...Londra merkezli havacılık güvenlik şirketi... ...Ogmentic diye bir, bir şirketi... ...genel müdürüyle konuşmuşlar... ...ve Matthew Finn... Havaalanında senin dediğin gibi camların zarar görmesinin şarapnel parçalarının bunlara çarptı, çarptığı fikrini verdiğini söylemiş. Şu aşamada kesin görüşe sahip olmak için çok erken ama en fazla göze çarpan şey camlarda şarapnel hasarı var gibi görünüyor. Artı uçakların uğradığı hasarın belli bir uzaklıktan gerçekleşmiş olması bütün bunlar bir, bir tür bombanın varlığına işaret ediyor demiş. Yani uçağın içindeki ocağın arızalanmış ve birini yaralamış olabileceğini de düşünebilirdik ama patlamanın etki alanı öyle geniş ki bir tür donanım varmış gibi görünüyor demiş. Öyleyse soru bunun havaalanına nasıl sokulduğu ve burada güvenliğin nasıl olduğudur demiş. Ama tabii... Pagaj ee... atalamayacak silah yok ki. Yani, yani bir de zaten güve, e, ulaştırma bakın tek yapılan açıklamada güvenlik zafı olmadıydı. Onun için havalimanın içinde bir güvenlik zafı olmayabilir ama hava limanının dışındaki çevresindeki bölgelerle güvenlik zafının olup olmadığını nasıl anlayacaksınız ki? Ya da ülkede genel olarak bir güvenlik zafı yok mu? Ona evet. Şimdi ona geçmek lazım. Dikkat işte. etmek lazım. Ee, Bu evet. arada güvenlik aramaları da sıklaştırılmış. Atatürk Havalimanı'nda kuş uçurtmuyormuş polis. Evet, teker teker kimlik bilgilerine giriyormuş ellerindeki avuç içi bilgisayarlara. Amaçlanan da bu işte zaten herhalde. Dar geçitte eve silahlı saldırı haberiyle devam edelim. Mardin'de bu sefer vurmuş. Evlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu aynı aileden iki kişi ölmüş. 2 de yaralı var. Çelişkili bilgiler var. Sağ failleri konusunda. Yani müthiş bir savaş sisi de e, var ortada. Klauze bitsin meşhur terimini kullanacak olursak savaş sesinden pusundan hiçbir şey gözükmüyor. Anadolu Ajansı PKK yaptı diyor. Dicle Haber Ajansı Diha evin özel harekat polisleri tarafından tarandığını bildiriyor. Çık çıkabilirsin işin içinden. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise evde bulunan ve ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiş. Büyük bir trajedi var ama beraberinde koydukları fotoğraf gerçekten ya Halep'ten, ya Humus'tan, ya Gazze'den, evet. ya Yemen'den, Taiz'den filan çekilmiş olabilir. Her yer yıkılmış, her yer perişan ve bekleşen kapının önünde, yıkılmış duvarın önünde bekleşen iki kadının fotoğrafı var. Mesela aynı aileden iki kişinin saldırıda ağır yaralandıkları ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilmiş. DHA haberine göre yaralı sayısı üç. Böyle sokağa çıkma yasağı devam ediyor. DP, DBP Diyarbakır İl Başkanı da Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı, İl Eş Başkanı Ali Şimşek şurada vahşet yaşanıyor bu gece çok büyük bir katliam olabilir demiş. Dün, dünden bahsediyoruz. Evet dünden bahsediyoruz katliamlara karşı durmak için tüm halkımızı acilen harekete çağırıyoruz. Yarın cenazelerde değil bugün direnişte buluşalım demişler. Evet dediğiniz gibi herkes kendi tarafından tutuyor. Mesela Zaman Gazetesi'nin internet sitesindeki başlık Cizre'de vatandaşlar Mevlid kandilinde camiye gidemedi olmuş. Yani bırakın cami hastaneye gidemiyor insanlar. O ayrı hikaye de yani dijle Mahallesi'nde çatışmanın yaşanmadığı dijle Mahallesi'nde camilerde ibadet etmeyi düşünenler ...çatışmanın yaşanmadı yerler... ...yaşanmadı evet... ...bu evet, da önemli... E, ...ivadet etmeyi düşünenler silah seslerinin duyulması üzerine evlerine geri dönmüşler... ...Hüdaapar'dan yapılan açıklama vardı... ...polis doğrudan bizim üyelerimizin evine girip karargev olarak kullanıyor... Evet. ...ve orada evet, operasyonlara evet. başlıyor... ...e okulları kullanıyorlar... ...şöyle bir durum var mesela... ...yani biraz önce çocuk yüzlü, bebek yüzlü militanlardan evet, kim ...geçeceğim onu... Evet, ...financial times'da önemli bir e, analiz var orada... ...yani olay sadece bebek yüzlerle alakalı değil ama... ...bunu da görmek lazım... Bahçede oynarken el bileğini kıran çocuğunu çıkıkçıya götürmek isterken kurşunlara hedef olan 8 aylık hamile Güler Yamalak adlı vatandaşın da hikayesi var. Karnındaki bebeği kaybetmiş. Kurşunlardan ötürü. Ya trajediden Devlet Hastanesi'nde tedavisi yani. devam ediyormuş. Şöyle hızla geçelim. Çok dar zamanda maalesef kısa paslaşmalar yapıyoruz ama sessiz kalınan bir tarafı var işin. ...çok feci bir ortam var yani... E, ...barış umutları azalıyor demiş... ...Financial Times'ın haberi de... ...bu yeni bir haber... ...İstanbul'dan Mehul Srivastava... ...tarafından yazılmış... E, ...son dönemde yaşanan... ...çatışmalarda kentlerde yaşayan... ...gençlerin ön planda olmasına dikkat çekiliyor... ...haberde şehir savaşında... ...son bir haftadan az bir sürede... ...yüzden fazla insan öldü diyor ki... ...inanılmaz bir rakam... ...bir haftada yüzden fazla insan... Bu on yıllardır süren Kürtlerle çatışma sürecinde en fazla tedirgin edici parlamalardan biri demiş Financial Times. Ve saldırının medyada yer almasını kontrol altında tutmaya çalışan Türk Devleti, bebek yüzlü isyancılara yönelik kanlı sert önlemlerin olası halkla ilişkiler kabusuyla karşı karşıya demiş. Bastığı fotoğrafta da maskeli genç insanlar var yan duvara da. Kalaşnikofları dayamışlar yani... sigara içiyorlar rahat bir pozisyonda Öğren, duruyor. Öyle baktığınız zaman Zaman Gazetesi'nin tekrardan dün 4 kişinin daha öldüğü öğrenildi demiş. Çatışmaların yoğunlaştığı Sur Mahallesi'nde önceki gece 5 çocuk babası Dikran Sayaca Nur Mahallesi'nde ise 50 yaşındaki Azime Aşan adlı kadın hayatını kaybetmişler. Cenazeler beyaz bayraklarla ambulanslarla beyaz bayraklı ambulanslarla ya da ambulansın önünde beyaz bayraklı insanlar oluyor, ambulansları evet. Ambulanslara etmeyin diye. Artık bu kadar vahşileşti ortam. Ee, hastane morguna kaldırılmış. Dün sabah saatlerinde ise 55 yaşındaki Adile Karaduman Cudi Mahallesi'ndeki evinin kapısında vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle ölmüş. Evet, Dün yani. telefonda konuşuyorduk. Yani nerede patlama olmuş diye kafasını dışarı çıkaran Hı. insanların kafasından vuruyorlar. evet. Yani Diyarbakır'daki surda patlamada bir asker öldü, 6 yaralı var. Bir başka haberde bunu söyleyelim. Sur'da geçen haftada bir asker hayatını kaybetmişti. Genelkurmay'ın açıklaması var. Cizre, Silopi ve Sur'da 145 PKK'da öldürüldü diyor. Yani bunlar çok kısa süreler içinde. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ve işte çeşitli orada bölgede yorum yapan insanlar var. Mesela Celal Başlangıç haberdar sitesindeki yazısında Havanın kararmasıyla birlikte kentten el ayak hızla çekiliyor eğer 7 saatlik halkın kenti terk etme molasını saymazsak Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesinde 21. gününe giren sokağa çıkma yasağı suya atılan bir taş gibi merkezden çevreye doğru halka halka yayılıyor kepenkler iniyor yollar boşalıyor kaldırımlar ıssızlaşıyor. Ve rekor süreye ulaşan sokağa çıkma yasağı bayrak yarışı gibi bir kentten diğerine geçiyor diyor. Başından bayrak beyaz. Evet. Dokuz günle ilk kez Cizre'de rekor kırılmıştı Cumhuriyet tarihinin en uzun sokağa çıkma yasağı rekoru. Bugün yirmi bir günle diye yazmış dünkü yirminki aralık tarihini pardon iki gün önceki yazısından bahsediyoruz haberdar sitesinden. Diyarbakır, yani kentin merkezinden sürekli mermi sesleri, çatışmaların kesintisi sürdüğünün belirtisi diyor. Diyarbakır'ın merkez ilçesi Sur'da merkez. Bu ne sesi diye soran... Çocuklarını diğer bakırların gözü kulağı yüreği aklı surda diyor. Bu ne sesi diye soran çocuklarını havai fişek yavrum diye kandırmaya çalışıyor anneleri. Hayır diyorlar çocuklar diyor. Bilmiş bilmiş. Top atıyorlar top diye düzeltiyorlarmış annelerini. Durum bu yani. Evet yani dün bir televizyon açayım dedim e, devletimizin. E, Bu zor durumdaki vatandaşlara ekmek dağıttığını gördükten sonra huşu içinde kapattım televizyonu. Evet çok rahat değil mi? Evet. E, bu şey de mesela e, çok e, can acıtıcı bir e, ayrıntı da veriyor başlangıç. E, Türkiye'nin batısındakilerin büyük bölümü ya da ya yaşanılanların ne olduğunu tam bilememenin ya da yanlış bilmenin getirdiği büyük bir karamsarlık uçurumuna düşmüş durumunda diyor. Durumda iktidarın oluşturduğu dev propaganda mekanizmasının çarkları, bölgede yaşanan gerçekleri gizleme hatta ters yüz etme üzerine kurulmuş, yandaş merkez medya ve sindirilmiş merkez medya üzerinden psikolojik savaşın resmi propaganda aygıtları bütün ülkeye, hendeklerin, barikadların arkasındaki teröristlerin öldürdüğü yaşlıların, çocukların hatta ana karnındaki bebeklerin haberini servis ediyor, Batısında yaşayanların büyük bölümü de beslendikleri bu kaynaklardan aldıkları haberlerle kızgınlığa yılgınlığa umutsuzluğa düşüyor. Ama yani durumun tam tersi olduğunu kendilerine sunulan bu durumun tam tersi olduğunu biliyorlar. Başta özgür basın olmak üzere başka kanallardan beslenen insanlar. Ve mesela iktidar anlayışının son hedeflerinden biri de Jinhan'ın genç Diyarbakır muhabiri Beritan Canözer'di diyor. Eğer haber peşinde koşarken gözaltına alınıp tutuklanmasaydı İstanbul'daki röportaj atölyesinin çalışmalarına katılacaktı diyor. Gazeteci Geliştirme Derneği tarafından düzenlenmiş ve Umut Vakfı ile Konrad Adenauer Stiftung Derneği'nin desteklediği bir şey. Fakat atölye çalışmalarına iki gün kala makul şüpheyle olarak gözaltına alınıyor. Nedense özel harekatçılar heyecanını bulmuştu Berit Nereden bilsinler gazeteciliğin mayasında heyecan olduğunu diyor. Tanıyor öyle şeyi yani. E, Makul ile alakalı da bir haber var. Amelisa Çok önemli bir haber evet. Çok önemli. Olmadı. Anayasa Mahkemesi e, bir karar vermiş. Şimdi haberin açılmasını bekliyorum. Makul düzenlemesine red kararı olarak nitelendirebilmek evet. mümkün. Anayasa'ya uygun bulmuş. Anayasa Mahkemesi yakalanabileceği Ve suç delillerinin elde, edile, elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa veya şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir maddesinin iptali istemini reddetmiş. Evet yani hiç makul şüphe kriteri iptal edilmeyecek radikalin haberi bu somut delillere dayalı kuvvetli şüphe ibaresinin makul şüphe şeklinde değiştirilmesini anayasaya uygun bulmuş. Bence bu da e, hukukun e, bitiş noktasını işaretleyen bir başka kilometre taşı. Zaten Rıza Türmen de e, insan hakları mahkemesinin eski üyelerinden, E, yargıçlarından e, Rıza Türmen Sur, Silopi, Cizre, Nusaybin Türkiye ve Avrupa hukukuna göre durum ne başlıklı yazısında Türkiye'nin bir iç çatışma yaşadığını hiçbir kural tanımayan bir öldürme çılgınlığına dönüşmeye başladığı sivil asker kadın çocuk ayrımı gözetmeyen ve giderek şiddetlenen oysa bu tür durumlara da uygulanacak hukuk kuralları var ama uygulanmıyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün çok ağır yazmış. Manşet atmış. Hain demiş. Kime? Demirtaş'a. Noskova'ya gidip Türkiye'yi sattı diye yargıyı vermişler. Evet. İşte böyle bir durum var. Tarsus'taki gösterilerde öldürülen 13 yaşındaki Davut'un toprağı, Davut Özel'in toprağı Diye haberini de verelim. Didim'den Leros'a giden mülteci teknesinin battığını, 7'si çocuk, 13 kişinin hayatını kaybettiğini de verelim. Türkiye'de artık müdahale ediyor durumlara biliyorsun kolaylık getirmiyor. Ve e, en e, can acıtıcı şeylerden bir tanesi de e, kırgınlığın adı Diyarbakır olmuş diye yazan e, avukat dostumuz Mebuse Tekay'da Diyarbakır'da 3 gün kaldık dostlarımla başıma gelen Onların sarılmasında kırgınlığın, benim sarılmamda mahcubiyetin, utancın mesafesi vardı diyor. Çünkü sessiz kalınca kalbinizin en derininde, yani siz aramadığınız zaman bunun geçici olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu bilir. Bir süre sonra onu affeder, sevmeye devam edersiniz ama yırıl, mırıldanmak yerine çığlık atmışsınız avaz avaz hakikatini haykırmışsanız ve o hala yanınıza gelmemiş hala sizi duymamışsa böyle bir utanç yaşarsınız diyor ve kışanakta Türkiye tarihinin en ağır çatışmasını yaşıyoruz faturası çok ağır olacak demiş şurada kentsel dönüşüm iddiası da vardı en akıl almaz şekilde Star gazetesinin Star göreve çağırdı manşet. Türkiye evet Konuyu sormuş, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca da meclise taşımış. Bunu sorduklarında da Kışanak diyor ki her zaman bu tür fırsatları değerlendirirler, affetmezler. Yani burada kentsel dönüşüm var. Tabii Sur çok eski bir yer. Evet. Yani müsait şey yani, turistik falan olmaya. Muhtemelen buradaki yıkımdan sonra yapmayalım hadi siz paranızı alın gidin diyebilirler. Bunların hiçbir fırsatı kaçırmayacağı çok açık demiş. Bu konuyu özellikle de konuşmak üzere saat 9.30'dan sonra Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Merthan Han Anık'la konuşmaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa. Ve bu en ironik tuhaf durumu da bir şekilde yani savaşın ölümlerin maaşiyetinin ortasında bir de kentsel dönüşüm meselesinin nasıl olabileceğini de ayrıca konuşacağız ama şimdi ara verelim. Açık gazete Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin merhaba. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim günaydın. Evet şimdi konu tabi özellikle önce Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in faiz yükseltmesi. Arkasından da Türkiye'de Merkez Bankası'nın açıkladığı yol haritası ve bunun Türkiye ekonomisi üzerindeki derin tartışmalar da var. Biraz bunu günün can alıcı konusu bu oluyor herhalde. Bunları biraz konuşalım dedik. Tabii. Şimdi biliyorsun aslında Türkiye'de bu para politikası tartışması, daha çok da tabii faiz tartışması, geçen baharda başladı. Cumhurbaşkanı neredeyse demediğini bırakmadı. Ben neden faiz indirmiyorsun diye. Çünkü faizleri indirirse işte yatırımlarda piyasa faizlerinde düşeceğini düşünerek müthiş bir baskı kurdu. O sayede i̇şte yatırımlar artacaktı değil mi? Tam 7 Haziran o kritik seçime gidiliyordu. Neyse kavga gürültü sonunda yapmadı. Biraz da Ali Babacan'ın desteğiyle hatta daha fazla Ali Babacan'ın desteğiyle. O ertelenmişti, rafa kalkmıştı. Fakat işte sonra da malum şeyler... Ee, seçim tekrarlanma kararı aldı ve yaz aylarında şeyde enflasyon da yükselmeye başladı özellikle Türk lirası ciddi değer kaybediyordu o sıralar Aa, dinleyiciler hatırlayacaktır 3 liranın üstüne çıkmıştı ee, ve, ve bizim merkez bankası öbür taraftan da piyasanın faiz arttırma baskısı altındaydı öbür taraftan siyasi baskı faizleri e, düşür diyordu Ee, ve Merkez Bankası şöyle bir bence yani yarı kaçış diyeceğim bir yolu buldu bekleme bekle gör politikası yol haritası ilan etti Ağustos ayında ve dedi ki ben Federal Reserve'ı bekleyeceğim FED faiz arttırmaya başladığında çünkü o da malum işte kaç, neredeyse 2 yıldır bekleniyor ha arttırdı daha arttıracak. Ee, ve bunu yaptığı takdirde bu bir normalleşmeye tekabül eder. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasında artık 10 yıllık çünkü süreden sonra malum faizler de sıfıra yakındı. İşte krizden çıkmak için böyle yapılmıştı. Fed de normalleşmeye başladığında ben de bir normalleşme yapacağım. Hatta buna şey sadeleştirme dedi. Ne yapacaksın? İşte uyguladığım para politikasını ki biraz karmaşık bir politika Onu da dinleyicilere çok kısaca özetlemek lazım Hatırlatmak lazım bilen biliyordur ama Bir faiz koridoru oluşturdu Bu faiz koridorunun içinde de günlük faizi istediği gibi Tabii değiştirebiliyordu öyle para politikası kurullarına falan ihtiyaç olmadan Ee, dolayısıyla bunu tercih ediyordu çünkü çok büyük oynaklık var işte bol likidite var o, anormal bir olağanüstü e, işte para politikaları izleniyor dünyada ben de buna karşı çok daha esnek olmalıyım uzun lafın kısası bir, çok geniş bir faiz koridoru i̇şte şu anda da 10.75'te üst sınırı alt sınırı 7.25'te esas haftalık repo politika faizi dediğimiz esas kullanılan faiz aracını da pek kullanmıyordu. E, bu bir desteklikte de sağlıyordu açıkçası. Ama bunu bırakacağım dedi. FET başlayınca e, faiz artırımına ben de normal bir politi para politikasına geçeceğim. E, ne yapacaksın? Koridoru daraltacağım faiz koridorunu. Bu politika faizini pek kullanmadığım haftalık repo faizini de koridorun orta yerine koyacağım ki o 7.5'ta buçukta de faiz Ee, ve şey yapacağım bu, bunu bundan sonra bunu kullanacağım işte normalleşme hakikaten bir anlama normalleşme demekti bu fakat sorun, sorun şuydu günlük faiz uyguladığı esas banka sistemini fon uyguladığı faiz ortalaması işte günlük malum değişiyor dedim 9'a yakın Aa, şimdi dolayısıyla 7,5 Zaten uygulamadığı politika faizi 7,5'ta öbürki %9'a yakın ee, ve bir daraltma yapmaya kalktığı zaman e, şimdi çok da matematik şeye, ayrıntıya girmeyelim çok basit aslında e, yukarıya indirecek üst sınırı işte alt sınırı da e, herhalde arttıracak daraltmadan bu anlaşılır ama yerinde bile bıraksa Böyle daraltılmış bir koridorun orta yerine o %7,5'luk haftalık repo faizini koyduğunuz zaman onu yükseltmek zorundasınız. Şimdi bu da tabii bir faiz artışı diye algılanacaktı. Bence önemli sorunlarından biri, dilemalarından biri Merkez Bankası'nın buydu. Bunu nasıl yapacak hepimizin merak konusuydu iktisatçıların ve nihayetinde FED geciktirdi, geciktirdi. Merkez Bankası da bizimki kıpırdamadı yerinden. Ve işte biliyorsun 16 Aralık'ta FED nihayet faiz artışına başladı. Ve bundan sonra da tabi Amerikan ekonomisinin gidişatına bağlı ama arttırmaya devam edecek ufak ufak. E Şimdi herkes şey bekledi, bu salı günü para politikası kurulu vardı. Bu kurulda malum işte aylık toplanır bu kurul ve işte faizler ne yapacağına karar verir. Para politikasına şekil verir. E şimdi tabii herkes şeyin verdiği sözü ilan ettiği bu normalleşmeyi, sadeleştirmeyi yapmasını, bunun ilk adımlarını atmasını bekliyordu. Valla herkesi ters köşeye yatırdı Merkez Bankası. Onun için salıdan beri Ee, ekonominin gündemini bu tartışma işgal ediyor. Ne demek yani, ters ne köşeye yaptı? yatırmak? Hiçbir şey değiştirmedi. Hiçbir evet. şey yapmadı. Yani eski tas eski amama devam etme kararı verdi. Ama şunu da tabii söylemek zorunda kaldı. Ee, bundan sonraki ilk toplantıda bu şeye başlayacağız. İşte koridoru daraltma, politika faizini simetrik hale getirme falan filan. E peki Ee, ...bunu kesin yapacak mı... ...ondan da emin olamıyoruz... ...çünkü bunu söylerken... ...bir de koşul getirdi... ...işte hani dünyada bu normalleşme diyordu... ...Amerikan Merkez Bankası'nın hareketinin ...oynaklığı, finansal piyasalardaki... <gülüyor> ...aşırı dalgalanmalar... ...da ilk yumuşamalar... ...görüldü... ...ama bu devam ettiği takdirde... ...başlayacağım yapmaya... ...şimdi yani... Bunu buradan ne çıkar Allah aşkına? Ben de kestirmekte zorlanıyorum. Hani biraz komplonvari düşünürsen ki hiç tarzım değildir ama aklıma da gelmiyor değil. Bu faiz arttırma anlamına geleceği için öbür taraftan da hala siyasi baskı devam ettiğinden bunu bir türlü göze alamıyor galiba. Ve neyi bekliyor? İşte çeşitli bahanelerle bunu ertelemeyi bekliyor. Çünkü şunu umabilir hani önümüzdeki dönemde e, enflasyonda bir gevşeme olursa e, belki e, o zaman bu daraltmayı daha kolay yapacak çünkü e, faizi politika faizini çok da fazla yükseltmeden bu sadeleştirmeyi yapabilir bir, bir ihtimal bu aklıma gelen ve şeyi de hani Nisan'a kadar da bunu Erdoğan başçı erteleyebilir mi? Çeşitli gerekçelerle, bahanelerle o da insanın doğrusu aklına geliyor. Çünkü Nisan ayında görevi bitiyor. Hani benden hmm. sonra kim gelirse ne yaparsa yapsın. Anlayışı da mı acaba söz konusu. Bir üçüncü ihtimal hani yeterince hazırlık yapmadılar tam ne kadar dağıtacaklar. Çünkü para politikası kurulunun işte her zamanki gibi çok kısa bir basın E, bildirisi yayınlıyor. Faizleri şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. İşte bu bildiri dedi. Tabii değiştirmedim dedi. E, bu söylediğimi de e, işte gelecek ay e, buna bakacağız derken başlayacağız diyor. Eğer e, koşullar yerine gelirse e, başlamak demek belki de adım adım yapacağız demek. Bunun yeterince hazırlığını mı yapmadılar? Onun için bu arada çalışacaklar. Ev ödevleri yapılacak Onun için gelecek aya mı ertelediler? Gelecek ay yine aslında e, ya yeterince oynaklık düşmedi dünya finansal piyasalarında. Onun için biz bunu öbür ay tekrar bakacağız mı diyecekler. Yani büyük bir aa, belirsizlik. Şimdi, ha, şimdi yani. ben onu da soracaktım. Yani normal olarak e, demokratik yönetime sahip ülkelerde bu kadar belirsizlik, bu kadar muğlaklık ve şeffaflıktan uzak bir durum olması beklenir mi? Yani normal midir? Bu nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Valla tabii ki beklememek lazım ama şu, şu bilgiyi de dinleyicilere aktarmakta yarar var ya da hatırlatmakta. Şimdi biliyorsun bu Avrupa Birliğisi yeniden işte müzakereleri canlandırmaya çalışıyor. Hükümet bunu da çok bundan gurur duyuyor. 17. faslıda müzakereyi açtık diyor. Bu 17. fasıl malum işte tam da bu konu. E ekonomi ve para politikası e ve ilerleme raporu hani biliyorsunuz e geciktirildi seçim öncesi indanmak istenmedi. Avrupa'da bir kıyak geçti. <gülüyor> AKP'ye. Neyse sonra yayınlandı. E orada bu şeyle ilgili 17. fasıl konusunda merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda bu geçmiş Ee, baskılar nedeniyle e, çok ciddi eleştiriler var. Ee, dolayısıyla bu da bir, bir anlamda bir ironi a, adeta. Ee, hem bununla övünüyorlar çok 17. fasla işte bak gördünüz açtık diye. Ama bu fasıl e, tam da senin dediğin gibi bu belirsizliklerin e, olmasını e, ya Avrupa standartlarına kesinlikle uygun olmadığını özellikle de Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız yürütmesinin şart olduğunu, Avrupa standartlarının bu olduğunu açık seçik söylüyor. Şimdi bu da çok ilginç olacak tabii. Biz müzakerelerin öyle toplantılarda ne konuşuluyor bilemiyoruz. Tabii ayrıntılar da verilmiyor ama ileride göreceğiz. Bunun bir yerden şeyi çıkacak. Çatlağa çıkacak. Çünkü dediğim gibi hala şey devam ediyor. 1 Kasım'dan sonra Cumhurbaşkanı Sadece benim bildiğim 3 defa e, kamuoyuna açık işte e, şeylerde, e, nutuklarda e, bu gene faiz meselesine geldi. Mutlaka bu faizler indirilmeli dedi. Baş ekonomisti de, danışmanı e, Yiğit Bulut bunu neredeyse her gün televizyonlarda tekrarlıyor. E, dolayısıyla burada bir açmazla karşı karşıya Merkez Bankası belirsizliğinde temel kaynağı bu. E, gel, bağımsız bir politika para politikası izleyebildiği kanaatında değilim bu baskı nedeniyle. E, onun için e, gelecek ay hakikaten ne yapacak e, o da belirsiz. Şimdi bir taraftan şu da var ama bunu işte nasıl anlatacak herhalde bilemiyor. Bu söylediğini yaptığı zaman dedim e, bu meşhur para e, şey politika faizi yani e, bir haftalık repo faizini 7.5'tan işte bayağı yükseltmesi lazım 8'in üzerlerine bir yere çünkü fiilen zaten faizi efektif faizi %9'a yakın %8.7 8.8 işte bu dalgalanıyor ama o civarda. Şimdi ya onu düşürecek, e bunu bir taraftan da diyor ki enflasyon yüksek kendisi itiraf ediyor. Hala çekirdek enflasyon geçmiş kur artışları yüzünden yüksek. E, onun için ben sıkı para politikasından vazgeçmem diyor. Ama öbür taraftan da e, gereğini yerine getiremiyor bir türlü. Bu bir şey olabilirdi fırsat. Bu işte normalleştirme sadeleştirme. Ama bu da işte bir faiz artışı şeklinde algılanacağı için fiilen öyle olmasa bile e, sonuçta kamuoyu işte politika faizine bakar bir haftalık repo faizi. Esas Merkez Bankası Faizi dendiği zaman da bu anlaşılır. E sen şimdi bunu yüzde sekiz %8.25'e çıkartırsan, sekiz yirmibeş çıkartırsa, e çıkartırsa e, bir bir yerlerden kıyamet kopabilir. Fena halde azar işitebilirsin. E, bu bir sorun. Mesela e, şeyi e, haber Türkiye e, Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı e, bir şey yaptı, söyleşi yaptılar haklı e, şu olarak şunu diyor e, Merkez Bankası ile piyasa faizi arasında büyük kopukluk var diyor. Ve diyor e, bu yeterince de, sıkı değil bu para politikası diyor. Bunu herhangi biri söylemiyor. E, çünkü hakikaten piyasa faizi de işte biliyorsunuz piyasada bir gösterge faiz vardır. Hani, e, öncü faiz diyelim. Bu da işte iki yıllık e, hazine tahfilinin faizdir. Piyasadaki faizi. Bu faiz %11'e geldi. Zaten %10'un bir hayli üzerindeydi. Bu sonmuştu işte salıdan bu yana da %11'i buldu. E şimdi Allah aşkına fonlama, efektif fonlama faizi bile %9'un altında. Hele bu işte bir haftalık repo %7,5'ta piyasa faizi %11'de. Yani bu da büyük bir şey, dengesizlik. Dolayısıyla uzun lafın kısası para politikası konusunda ne olacağına dair hakikaten hala büyük bir belirsizlik var ve Merkez Bankası'nın bu son tavrı duruşu bu belirsizliği daha da kamçıladı ve şüpheleri arttırdı bağımsız hareket ed edebileceğine dair. Evet, Burada tabi bir gene deminki şeffaflık konusuna eş değerde bir başka e, tartışma konusu konuşta geliyor insanın aklına. O da şey e, yani ideolojik bazı e, sahiplerle hareket edildiğine dair de kaygılar var. Yani işte gerek e, şeyin Tayyip Erdoğan'ın kendisi olsun bir vatan hainliğiyle neredeyse özdeş. Belki de bu kelimeyi bile işte, hainlik olarak da Etti. ifade etti çok yani ağır, çok ağır şimdi bu bir süredir bu kadar ağır konuşmuyor bir Kasımdan sonra ama israrlığı ve bir şey inanıyorsa da onu ne kadar yan olursa yanılsın ısrarla sürdürüyor bu bence önümüzdeki aylarda ciddi çatışmalara gebe Çünkü şöyle bir sorun var Merkez Bankası Cumhurbaşkanı diyor ki faizleri Radikal bir şekilde indirin, enflasyonda onu izler. Kritik nokta burada. Böyle bir şey yok iktisat teorisinde, iktisat biliminde. Şimdi diye diyebiliriz ki ya kardeşim enflasyonu boş verin o kadar da önemli değildir. İşte biz büyümeye bakalım. Onun için negatif faiz, reel faiz de olsa sorun yok. Enflasyonda ne olacak işte 9'a çıksın 10'a çıksın. Bu, bu denebilir. Bunun kendine göre bir tutarlığı vardır. Bana sorarsan çok doğru değil ama e, en önemlisi Merkez Bankası buna inanmıyor. Cumhurbaşkanı ise hiç merak etmeyin enflasyon o zaten düşecek diyor. Şimdi böyle bir bu kadar zıt görüş ortadayken ki bu dünyanın başka belki istisnai ülkelerinde bir takım devlet başkanları bunu savundu mu savunmadı mı bilmiyorum ama Bizim bildiğimiz işte gelişmiş Batı demokrasilerinde e, böyle bir şey söz konusu değil. E, böyle bir yaklaşım e, iktisat biliminde de yok. E, do, dolayısıyla bunun içinden Merkez Bankası da nasıl çıkacağını bilemiyor. İnanmadığı bir şeyi yapmak istemiyor ama yapılması gerektiğini inandığı işleri de şu anda bir bakıma geçiştiriyor. Vakit kazanmaya çalışıyor. Yani biraz öyle yorumluyorum. Ee, ve dediğim gibi belki de Nisan ayına kadar böyle sürecek ya da önümüzdeki ayki para kurulu e, toplantısında, para politikası kurulu toplantısında belki de ilk adımlar atılacak ee, bilmiyoruz. Ama sonuçta dönüp dolaşıp nihayetinde iş şuraya geliyor ya kardeşim bu %8'e aşmış enflasyon bir taraftan %5 hedefi var yıllardan beri tutturuldu %5'e indireceğiz bu enflasyonu diye. Bir türlü bunu Merkez Bankası yapamıyor. Yapabilmesi için daha e, belki sıkılaştırması lazım para politikasını. Bunu da şey katiyen istemiyor. E, Cumhurbaşkanı ki fiilen işte artık başbakanlığında da yetkilerini kendi e, de facto urtesinde toplamış durumda. E, bu memleketi ben yöneteceğim diyor. Başbakanın da Ara sıra bu konuda söylediği, ya işte bir yol haritası açıklamışlardı dedi. İşte her şey merak etmeyin, her şey yolunda falan demişti geçenlerde bir deme içinde. O da çok fazla giremiyor para politikasına ama ben şey ettiği kanaatındayım. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını daha içten desteklediği kanaatındayım. Ama bunu da açıkça söyleyemiyor. E yol haritası açıklamıştı da ne oldu işte yol haritası gene önümüzdeki aya kaldı üstelik şartlı şartlı e, ne kadar yapılacak belli değil. Öbür taraftan da kanaat ki herkes bankası istediği kadar e, ben bu sıkılaşmış para politikası yeterli buluyorum gevşetmeyeceğim ama daha da sıkılaştırmam, sıkılaştırmayacağım diyor. E bu da tatmin etmiyor işte. Durmuş yılması aktardım biraz önce. Evet. Peki yani bu işte biz bu enflasyonla mı yaşamaya devam edeceğiz bir taraftan %5'e indireceğiz diye bir takım hedefler konacak. Öbür taraftan da sürekli... bu hedeflerin çok üstünde bir enflasyon seyredecek. böyle mi yaşayacağız yoksa vaz mı geçeceğiz bu enflasyon hedefinden vesaireden? Başka bir şey mi düşüneceğiz? Yani evet. Bunlar da yani büyük belirsizlik yaratıyor. Evet peki bu ortam içinde bir de 5 dakika gibi bir şeyimiz kaldı program bitmesine. E, <gülüyor> Yılın da son e, politikası e, şey, po e, programı bu şeyle yaptığımız bir genel değerlendirme ekonomik gidişat programı için bir genel küçük bir değerlendirmeyle bitirelim istersen. Ne, ne, ne <gülüyor> olacak? Ne olacak? Küçük, küçük değerlendirme şu. 2015 bu, bu ard arda yapılan seçimlere rağmen bir arada da bir arada ekonomi şöyle bir sallansa da sonuçta büyüme nispeten nispeten diyorum. Altını da çiziyorum. Ee, yüksek gelecek yani bir kere böyle bir aralar kriz e, rivayetleri çıktıydı şu bu ben e, işte açık radyoda da buna katılmadım her zaman söyledim e, ama büyüme daha da düşebilir e, diyordum e, doğrusu böyle, böyle gelişmiyor e, üçüncü çeyrekte nispeten yüksek bir büyüme oldu ondan sonra e, şey e, dördüncü çeyrekte herhalde üçüncü çeyrek düzeyinde olabilir diye düşünüyorum. Yani uzun yapı kısası yüzde dörde yakın bir büyümeyle kapatacak 2015'i, Türkiye ekonomisi. E bu tabi e, nispeten iyi. E, tamam çok yüksek değil belki ama e, büyümede öyle büyük bir sorun yok. Esas büyük sorun bundan sonra ne olacağı. Çünkü İşte bir sürü reform ilan ettiği hükümet. Reform dediklerinin bir kısmı da para dağıtımı çeşitli maaşlar artılacak başka açta asgari ücret olmak üzere. Ama esas yapısal reformlar dediğimiz şeye hüükyare dokunan örneğin vergi sisteminde mesela esaslı düzenlemeler vesaire bunları ne kadar yapabilecek? Bence esas soru bu 2016 için, Çünkü Türkiye ekonomisi belki 2016'da da bu dağıtılacak paralar sayesinde bir iç talepte, iç tüketimde canlanma olur. Belki biraz daha yükseltir büyümeyi ama sonuçta dengesizlikleri de arttırır. Esas sorunu Türkiye ekonomisinin verimlilik yok. Bu verimlilik içinde bir dizi reform şart şimdi herkesin gözü ya da en azından piyasa aktörlerinin ekonomistlerin e, odaklandığı nokta bu reformlar reform programını yapabilecek mi yapamayacak mı e, göreceğiz çok çok iddialılar ama ben e, o kadar emin değilim şimdilik en kolayından başladılar next paraları 1 Ocak'tan itibaren dağıtmaya başlıyoruz gerçekten. evet verimlilik için tabi önümüzde e... dururuz diyorlar yokumdan <gülüyor> iyi tabi çünkü İşte emeklilerin biraz artacak maaşları, i̇şte az ücretlerde bir artış olacak ama ekonomide her zaman olduğu gibi böyle verimlilikten kopuk bir takım gelir artışları yaptığımız zaman da bunun başka faturaları çıkıyor onları göreceğiz. Evet belki şeyi de eklemek iyi olabilir. Verimlilik demişken enerji verimliliği konusunda da evet, çok önemli. Çok büyük taahhütleri de olduğunu söylemesine rağmen özellikle bu yeni biten Paris anlaşması görüşmeleri sırasında söylenen evet. Verilen taahhütler ama gene de çok fosil yakıt özellikle de kömüre müthiş ağırlıklı bir politikanın bütün izleri de olduğu gibi duruyor. Onun için önümüzdeki yıl çok ciddi gene tartışmalar olacağı benzer. Evet bu siz bu konuları tabi çok etraflı tartışıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz dinleyiciler de onun için ben girmiyorum fazla ama Belki bir gün onları da tartışmakta T yarar var. Hakikaten enerji hem üretimi hem özellikle dağıtımı çok verimsiz Türkiye'de. Evet, bunu muhakkak önümüzdeki... Öyle. Yani orada da büyük büyük sorunlar var. Tartışmalıyız. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Şimdiden iyi yıllar, i̇yi yıllar diyelim. İyi yıllar. De sizlere He. de çok radyo mensuplarına... Görüşmek, e, yeni yılda artık Yeni e, yılda gö görüşmek evet. üzere Hoşçakal çok evet, teşekkür hoşça kal. Görüşmek üzere Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık radyo.com e, Açık Gazete'nin son blokuna girmiş durumdayız. Saat 9.30 5 geçiyor. Ve biraz önce de programımızda da duyurduğumuz gibi Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Mer Mertan Anlık'la telefonda bağlanacağız ve bu bitenleri Diyarbakır'dan cehennemi bir ortam içinde bir de Tuhaf, ironik bir haber de çıktı. Özellikle Star Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haber. Buna haber denirse Tokyo Hazır Sur'u kentsel dönüşüme dönüştürmeye diye. Şimdi bütün bunları konuşmak üzere Mert Bey'e bağlanıyoruz. Günaydın Merthan Bey. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın, merhaba. Teşekkür ederiz. Devam edersen Selamlar. Evet, e, e, lütfen e, zamanınızın da dar olduğunu biliyorum. E, bir basın toplantısına gidiyorsunuz galiba. Evet, değerli basın, Temopit Koordinasyon Kurulu olarak bir basın açıklaması yapacağız bugün. E, o basın açıklamasından da önce bize de özel haber imkanı da verebilirsiniz. Belki ne söyleyecek konusunda ama öncelikle e, şeyi de e, sormak istiyorum. Nedir bu şurada? Durum nedir? Bir kere öncelikle Onu, o, o bölgede nasıl bir hayat içindesiniz? Lütfen bir anlatır mısınız? Sur'daki durum tabii şimdi alana giremediğimiz için aslında tam olarak ne yapıldığını ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bildiğimiz kadarıyla çok e, orantısız bir şekilde maalesef ağır silahlarla şu anda ateş altına e, alındığını biliyoruz. E, dolayısıyla insan e, can kayıplarının yani sıra çok sayıda sivil ve Anıtsal mimari yapının da çok ciddi şekilde hasar, tahrip olmuş olduğunu e, duyuyoruz. Sizin de basında takip ettiğiniz gibi işte Kursun Cami Paşa Hamamı e, ve beraberinde bir sürü sivil mimari yapının maalesef e, tank atışlarıyla, helikopter atışlarıyla çok ciddi şekilde hasar görmüş olduğunu e, biliyoruz. Bizim e, sıhka çıkma yaının ara verdiği bir gün vardı biliyorsunuz 17 saatlik bir ara verdiler o süre içerisinde alana gelebildik ve gördüğümüz manzara maalesef korkunç bir manzaraydı ee, Evet ee, bunun üzerine bir de e, aslında bakanlığın resmi olarak henüz yayınlanmış bir e, şey yayınlamış olduğu bir E, açıklama ya da belge hem üzerimize geçmedi ama bazı işte basın medya kuruluşlarının manşetlerinden bizim de öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'nin de bunu bir fırsata dönüştürdüğü e, açıkçası var olan zaten var olan bir kentsel dönüşüm sürecinin e, bu savaş nedeniyle hızlandırıldığını maalesef e, görüyoruz. E, bu e, süreci 1988 yılında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kentsel sit alanı ilan edilmiş bir bölge. 1990 yılında da ilk koruma amaçlı imar planları yapılmış. Bu koruma amaçlı imar planları 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edildi. Yani aslında Tokyo'nun ya da bakanlığın açıkladığı gibi öyle istediği gibi bir uygulama yapabilmesi şu an itibariyle teknik olarak mümkün değil. Ancak tabii... Akçepe hükümetinin biliyorsunuz geçen dönemlerde çıkardığı bir takım yasalarla belediyeleri devre dışı bırakarak bypass ederek bir takım yeni planlar hazırlama şeyi var yetkisi var resen plan yapma yetkisi var çekincemiz olur ki bu koruma amaçlı imar planlarının askıya alınarak yeni bir planla yeni bir şekilde kendi çizgilerine uygun bir şekilde. Tekrar düzenlenmesi ve Türkiye'nin amacına ulaşmasıdır. Umut ediyoruz. Böyle bir planı yoktur bu konuda. Evet şey de tuhaf değil mi? Yani böyle bir e, resmen el, elbette ilan edilmemiş olmakla beraber bir savaş ortamı e, yaşanırken bunu da bir şeye dönüştürmek, ranta dönüştürmek. Yani Diyarbakır e, Milletvekili Felek Nas Uca da e, hmm. e, bunu meclise taşımış durumda. Ve bu, bu sorulduğu zamanda şey, Gültan Kışan'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışan'a sorulduğunda da her zaman bu tür fırsatları da değerlendirirler, affetmezler. Yani Silvan'da da mı var, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de de mi var? ama tabi ki buranın böyle özel bir hali vardı diyor Sur için. Başından beri burayı insansızlaştırmak istiyorlardı. Muhtemelen buradaki yıkımdan sonra yapmayalım. Hadi siz paranızı alın gidin diyebilirler. Bunların hiçbir fırsatı kaçırmayacak. Çok açık demişti. Siz ne diyorsunuz? Şimdi 2010 yılında aslında TOKİ ilk E, kentsel dönüşüm projesine başladı içinde Ali Paşa'lı Alebey bölgesinde başlamıştı. E, bu e, Büyükşehir Belediyesi'nin de aslında bir şekilde içinde olduğu bir projeydi. Ve en hassas olan iki konuyu da Büyükşehir Belediyesi manisesi üstlenmişti. Yıkımları ve kamulaştırma e, işlemini. Bu kapsamda 330 e, yapıyı zaten yıkmışlardı Ali Paşa'lı Alebey bölgesinde ama e, Halktan ve Toplum örgütlerinden ciddi tepkiler aldılar. E, sonrasında gelişen bu UNESCO süreci işte e, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdikten sonra Suriçi'nin de birinci tampon bölge olarak ilan edilmesinden sonra süreç biraz askıya alındı. Yani belediye zaten fiyatı olarak durdurdu ve askıya aldı. Sakınlık evet. da bu UNESCO sürecinden sonra çok ağır bir şekilde bu süreci işletiyordu ama maalesef işte bu şey... Bir fırsata dönüştü ve hızlı bir şekilde buraların hımını e, e, bu, bu şekilde gerçekleştiriyor ve e, insansızlaştırmaya çalışıyor. Zaten halihazırda 25 bin civarında insanın göç ettiğini biliyoruz. E, bu insanlar nasıl geri dönecek? E, Tabi bunlar geri dönmek üzere göç ettiler. Aynı yerde tekrar e, yaşama devam etmek için geri döndüler ama döndüklerinde yerinde bir ev bulamayacaklar e, ya da yapılacak yerleri kendilerine muhtemelen teslim etmeyecekler. Dolayısıyla orada hem bir nüfus transferi e, gerçekleşecek içinde e, hem de demografik yapının değişmesi söz konusu olacak. Zaten amaçlarının da bir anlamda bu. Yani Suriçi'nin fiziki dokusunun yanı sıra e, demografik yapısını da değiştirmek, işte düzenleme, güzelleştirme, turizmi açma adı altında, kentlerleğinin ve kimliğinin değiştirilmesi de aynı zamanda hedefler arasında Evet, e, peki e, şimdi e, Ertan Bey siz bir basın e, açıklamasına gideceğinizi e, biliyoruz. E, bize e, bu konuda da neler e, konuşun, konuşulacağı konusunda da bir ipucu verebilir misiniz? Şimdi genel olarak aslında bu çatışmaların durması gerektiğinden e, bahsedeceğiz e, basın açıklamasında binlerce yıllık tarihin yok olduğunu vurgulayacağız. Zaten büyük bir kısmı maalesef şu anda yok olmuş durumda. Çok Büyük bir sürprize karşılaşacağız. Öyle tahmin ediyoruz. yani Alana girdiğimiz durumda. Bu sadece bizim kültürümüz değil. Medeniyetler tarihi yani binlerce yıllık insanlık tarihinin aslında yaşandığı bir yer süreci. Bu sadece kültürler için de önemli değil. Türkler için de önemli değil. Bizler bizler Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri olarak UNESCO sürecinde canla başla çalıştık. Yani oradaki yapıların kimler tarafından yapıldığına bakmaksızın bir dünya kültür mirası olarak kabul ettik. Ve bunu UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine almayı başardık. Ama öyle görünüyor ki bizim kadar hassas davranmıyor maalesef yetkililer, gönlük güçleri, hükümet kendi ecdatlarının aslında yapmış olduğu birçok yapıya ateş etme gibi bir şey içindeler durum içindeler Bu açıdan bunun bir an önce tarafların her iki tarafında bir an önce bu süreci bitirmesi ateşkes ilan edilmesi ve müzakere sürecine Öncelikle bunun kalıcı bir barışa doğru edilmesi için bu müzakere sürecinin tekrar yeniden hayata geçmesi gerektiğini vurgulayacağız. Evet, yani son bir şey de söyleyeyim. Binler, yani büyük bir sürprizle karşılaşacağız dediniz. Bu tatsız bir sürpriz anlamına geliyor. Yani bir süreden beri girilemediği için yıkımın boyutları açısından mı söylediniz bu evet, yıkımın boyutları açısından, yani tahmin ediyoruz ki çok ciddi yıkımlar var. Çünkü hem teselli hem tesissiz yapılar iç içe geçmiş durumda yani dışarıdan aslında tesissiz tarihi bir yer olarak görünmeyen bir takım yapılar ee, aslında içeride yaşanan mekanlardır. diye bakın tarihin e, geleneksel mimari evleri bunların ayırt edilmeden ateş altına diyoruz. Evet. Yani Hem teslisizlerin yanında birçok evin evinde yıkılmış olabileceğini düşünüyoruz. Dört ayaklı minareden özellikle Şehrim Camisi'nden çok endişeliyiz. Evet. Çünkü o e, ana yola yakın ve ateş hattında bir yer. E, maalesef e, her zaman o, o noktadan aşağıya doğru sürekli ateş ettiler ve o cami sürekli hasar aldı. Bu Kurşunlu İzleden, Camii'nden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. E, ölmesine neden oldu. Kurşunlu Camii'nden bahsediyorsunuz değil mi? Ben kaçırdım bunu. Kurşun da camide, dört ayaklı minare. Dört biner, ayaklı minare. Bu, yani bu daha, rahmetli, daha önce mütevaza. Bu son süreçte daha ciddi hasar almış olabileceğini tahmin ediyoruz. Öyle, ee, dört öyle. ayaklı minare de e, Anadolu'da tek örnektir. Evet. E, e, çok eşsiz bir yapıdır. Bunun tekrar restore edilmesi, ayağa kaldırılması çok zor olacak. Evet ben de çok ufak bir şey sormak istiyorum. Sizin vaktinizi de alıyoruz. Basın açıklamasına yetişeceksiniz ama değil, e, e, bu o, yıkımın gündeme gelmesi bir dört ayaklı minare üzerinden olmuştu. Bir de Kurşunlu cami üzerinden olmuştu. Kurşunlu caminin neredeyse tamamen yakıldığı yıkıldığı haberleri geliyordu. E, bu camiden haberiniz var mı şimdi? Ne, son durumun ne olduğuna dair bir bilgi verebilir misiniz? Yani koşumlu cami bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Hı hı. E, dolayısıyla en son e, aldığı hasardan daha öteye geçmiş Artık, durumda evet. olduğunu evet. duyduk. E, ama son durum nedir tam olarak bilemiyoruz tabi alana giremediğimiz için. Evet. evet. Yani mütevve yani, de. evet. mütevvefa Ve rahmetli Elçi'nin de bu dört ayaklı minareyle ilgili son savunduğu korumak istediği şeylerden biri de buydu. Yanılmıyorsam öyle, değil mi? Evet. Mertan, anlık çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz değerli bilgiler için ve size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin. selamlar tekrar. Bizden de selam evet Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Mert, Mert Han Anık'la konuştuk ve binlerce yıllık tarihin çok ironik bir yani traji, trajik komedi mi diyeceğim yoksa komedisi de yok aslında binlerce yıllık tarihin ayaklar altına alındı ve o çatışmalardan dolayı girilemeyen durumlarda da bölgelerde de e, be, Beklenilenin de ötesinde bir büyük sürprizle karşılaşma telaşının korkusunun da kendilerinde olduğunu yansıtan bir konuşması oldu. Şimdi de kendisi bir basın toplantısına gidiyordu zaten. Orada da gerek eşi benzeri bulunmayan dört ayaklı minarenin gerekse de çatışmalardan dolayı durumunun bilinmeyen bu durumu bilmeyen Kurşunlu Camii'ne e, onları koruyabilmek eski haline döndüremesek bile e, ne şekilde e, döndürülebilmesine çalışacağımızı anlatan bir konuşma yaptı. Evet. Böyleydi durumumuz. Şimdi bu kalan e, az e, zamanımız içinde. Birkaç şey daha bölgeyle ilgili söyleyelim. E, Diyarbakır'da e, T24'te çıkan Mebuseye Tekay'ın yazısına değinmiştik. Bir iki kelimeyle tekrar dönelim. Diyarbakır'da üç gün kaldık. HDP'lisi de, Cumhuriyet Halk Partilisi de, AK Partilisi de aynı şeyleri söylüyordu. Bana en sarsıcı gelense dostlarımla sarılmamdaki farklılık oldu diyor. Mebuseye Hanım Bunu nasıl anlatacağımı tam kestiremiyorum, mesela kızıma anlatmak istesem anlayamaz herhalde, başına gelmemiştir daha, o kadar genç gidiyor, ama çok da genç değilseniz biliyorsunuzdur, bir kez olsun başınıza gelmiştir, en acılı gününüzde, en ihtiyaç duyduğunuz anda sevdiğiniz biri, siz onu aramadan size arasın istersiniz, Hatırınızı sormasın zaten, bilsin istersiniz, zaten bitsin istersiniz. Siz ona gel demeden o gelsin istersiniz. Ama bırakın siz aramadan gelmeyi, arayıp ona ihtiyacınız olduğunu mırıldanırken, o nasıl da yoğun olduğunu, başını kaşıyacak vakti olmadığını öyle bir dillendirir ki, siz susarsınız. Kalbinizin en derininde bunun geçici olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu bilir, Bir süre sonra onu affeder, sevmeye devam edersiniz. Ama ya mırıldanmak yerine çığlık atmış, ya avaz avaz hakikatinizi haykırmışsanız ve o hala yanınıza gelmemiş, hala sizi duymamışsa diye soruyor. İşte dostlarımla başıma gelen buydu diyor. Pekay onların sarılmasında kırgınlığın, benim sarılmamda mahçupluğun, utancın, mesafesi vardı ve e, dün e, sura yürüyen binlerce insanın önümüzden geçişini gördük diyor önlerinde yer alan gençlerin öfkesi yüzlerine slogan atan seslerine yansıyor ama başka bir şey daha var yüzlerinde adımlarında seslerinin tınısında demiş sana ben sahip çıkarım seni kimselere muhtaç etmem senin için ölürüm duygusu veriyor bu işte şeyin de Financial Times gazetesinde bahsettiği gençlerden söz ediyor. Yani e, kadınların kimi sessizce kimi gençlerin sloganlarına eşlik ederek yürüyor ama hepsinin ortak duygusu yüzlerine yansımış. Sana bırakmam ölmeyi, senin yerine ben ölürüm diyor. Surların önüne geldiğinde güçlü bir alkış sesi sardı ortalığı diye devam etmiş Mebuse Tekay. Sur'un ötesinde, ötesine duyurmak için geliyorlar buraya. Sur'un ötesine duyurmak için geliyorlar buraya. Sur'a girilemiyor malum. Orada olduğunuzu biliyoruz. Yalnız değilsiniz demek için bu alkışlar. Dedi arkadaşım. Ve bir anda ortalık karıştı. Tomalar, gazlar, düşenler, kalkanlar, koşanlar birbirine yardım edenler. Aynı gün dinlediğimiz pek çok insan... Birbiriyle hiçbir zaman aynı şekilde düşünmemiş, tüm farklı insanlar yine aynı şeyi söylüyordu. Bu savaşın galibi olmaz. Devlet, tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlar devam edecek diyor. Bu yeni bir söylem değil. Devlet hep bunu denedi. İmha çare olsaydı şimdiye kadar çoktan bitirmiş olurdu. Yapılacak şey belli. Silahlar susacak, taraflar konuşacak. Sonuç ne olursa olsun yine masaya oturulmayacak mı? Bunun için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Taraflar önce ateş etmekten vazgeçsinler, önce dursunlar, gerisi müzakere masasının işi. Ve şöyle bitiriyor teka yazısını. Hendekler bir eşik olmuş aramızda. İki halkın savaşanları hendeklerin önünde ya da arkasında. Savaşmayanlar olarak altı mayın dolu o eşiğin üstündeyiz. Ya hep birlikte hendekleri kapatıp buluşacağız ya da Kürtlerin ezici çoğunluğunun bir daha buluşmamak üzere hendeklerin arkasına geçmesine seyirci kalacağız demiş. Yorum bu Ahmet Altan da Kitap Kurşun Çığlık başlıklı yazısında 23 Aralık tarihli o da haberdar sitesinde Şeye değiniyor bu genç kızın dilekin dileğin öldürülmesi evet. olayına değiniyor. Polisler ellerinde makin elleri kafalarında çelik kasklarıyla hafifçe öne eğik vaziyette eve giriyorlar. Odaları dolaşmaya başlıyorlar. Polislerin arada bir duyulan azarlayıcı seslerinden başka bir ses yok. Seyrettiğimiz video bu. Epeyce yoksul gözüken evin odalarında polis kamerası da çelik kasklı polislerle birlikte dolaşıyor, birden bir patlama sesi duyuluyor, ardından bir çığlık, kızımı vurdular. Hiçbir neden yokken vuruyor polislerden biri kızı. Bir an dehşetle donuyor her şey. Sonra baba, kızımı öldürdünüz diye polislerin üzerine yürüyor, polisler kelepçe kelepçe diye bağırıyorlar, zavallı anne terliğini fırlatıyor polislere. Vurulan kız kanlar içinde yerde yatıyor. Türkiye'de bir insan daha ölüyor. Roger Spottiswoode'nin hırsız diktatör Somazan'ın yönettiği Nikaragua'yı anlattığı Ateş Altında filminin bir sahnesini hatırlıyorum. İki gazeteci, Gene Hackman'la Nick Nolte, iç savaşın sürdüğü başkent Managua'da otellerine giderken yollarını kaybediyorlar. Yıkıntılarla dolu sokaklardan geçiyorlar. Bir askeri birlik görüyorlar bir köşe başında. Nolte arabada kalıyor. Hackman elindeki basın kartını havaya kaldırarak yolu sormak için askerlere yaklaşıyor. Askerler onu bir duvara dayayıp kendi aralarında hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlar. Nolte arkadaşının ve askerlerin resimlerini çekiyor uzaktan. Hackman ne beklediğimi bilmiyorum gibilerden ellerini açarak arkadaşına gülümsüyor. Bir asker tüfeğini kaldırıp vuruyor Hackman'ı. Hiçbir neden yok öldürmesi için ama öldürüyor. Polislerin genç kızı öldürdüğü gibi öldürüyor. Sarıyer'deki o küçük evde polislerin Dilek Doğan'ı öldürmesi için de bir neden yok ama öldürüyorlar. 1979'da çekilmiş Nikaragua ile ilgili bir iç savaş filminin gerçeğini 2015 yılında biz Türkiye'de izliyoruz. Çekip duruyorlar. Tek adam yönetimlerindeki ülkeler çeşitli belalar yaşıyor. Öncelikle devlet aklı kayboluyor, tek adamın aklı devlet aklının yerine geçiyor. Bütün bir devlet, tek bir adam ne kadar akıllıysa ancak o kadar akıllı oluyor. Tek bir akıl, büyük bir devletin karşısındaki bütün olasılıkları kavramaya yetmeyeceği için devlet aklı tekliyor, yetersizleşiyor, saçmalamaya başlıyor. Bu böyle ülkelerde sık görünen, bilinen bir sorun. Ben başka bir sorun daha olduğunu düşünüyorum, diyor Ahmet Altan. Pek dile getirilmeyen bir sorun. Tek adamın sinir sistemi... ...devletin sinir sistemini yerini alıyor. Belki de asıl bela bu. Tek adam öfkelendiğinde... ...bütün devlet öfkeleniyor. Tek adam korktuğunda bütün devlet korkuyor. Tek adam paniklediğinde... ...bütün devlet panikliyor. Tek adam intikam almak istediğinde... ...bütün devlet intikamcı kesiliyor. Koskoca devlet aygıtı... ...akıl almaz, anlaşılmaz işler yapmaya başlıyor... Gidiyor Rus uçağını vuruyor mesela. Vurduktan sonra panikliyor. Rusya, bunun Suriye sınırından bir uzakta da baksana ne yapacağım diye dünyanın gözü önünde aşağılayarak tehdit ediyor. Bu tehdit karşısında NATO'ya sığınıyor. NATO, panik atak geçiren bir ülkenin güvenilmezliğini fark edip, ülkenin sınırlarını korumak için kendi uçaklarını, askerlerini getirip devletin koruması gereken sınırı kendisi korumaya başlıyor. Korkunun ve aşağılanmanın getirdiği öfkeyle ve bir kahramanlık yapma sevdasıyla kimseye sormadan Irak'a asker sokuyor. Irak çıkın diyor. Asla oradan çekilmeyeceğiz diyorlar. Obama telefon edip çıkın oradan diye azarlayınca oradan asla çıkmayacağız lafından sadece 4 gün sonra Irak'tan apar topar çekilmek zorunda kalıyorlar. Dışarıda art arda yaşanan aşağılanmalar artarken bu sefer içeride bir kahramanlık aranıyor. Böyle gidiyor yazı ve sonunda bir genç kızı vuran polis serbest bırakılırken bir haber yaptı diye gazeteciler hapishanelere dolduruluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Göktaş sınırda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleriyle IŞİD'liler arasında samimi konuşmaların tapelerini yayınlıyor. AKP'lilaşmış askerlerle karşılaşıyor. Polis'tan sonra ordunun da belli kademelerde AKP'lileştiğine tanık oluyoruz. Ülke yönetimi somozalaşıyor, devlet yıkılıyor ve o korkunç moloz yığını ölüm ve dehşet putrelleri halinde toplumun üstüne çöküyor. Beklediğiniz istikrar asla gelmeyecek bu yönetimle. Hukukun sağlam direğine tutunarak direnmekten, devleti ve toplumu korumak için adaletin bayrağını yükselterek mücadele etmekten başka bir çare gözükmüyor. Teslim olanlara merhamet göstermeyecekler. Bana inanmayabilirsiniz ama hayat size gerçekleri gösterecek. Eğer direnmezseniz çok da uzun olmayan bir gelecekte o gerçekler hepimizin kapısını çalacak diyor kitap kurşun çığlık başlıklı yazısında Ahmet Altan bir bölümünü okumaya çalıştık durum bu merkezde ve e, bence başladığımız gibi bitirelim e, savaş bitti mutlu Noel'ler, mutlu yıllar diyor Cönle'nin Harlem çocuk korusuyla birlikte biz de onu terennim edelim hepinize günaydın günaydın, günaydın.